Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar, Açık Radyo'da Oyun İçinde Oyun programıyla bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Ee, geçen hafta zeka ve şans oyunları üzerine genel bir giriş yapmıştık. Oyun mantığı teorisi üzerine konuşmuştuk. Bu hafta yine konuğumuz Cem, Cem Duran. Cem'i geçen hafta size tanıtmıştım, hoş geldin Cem. Hoş bulduk. Cem hem bir oyun teorisini, oyun üzerine düşünen, yazan bir arkadaşımız... ...hem de aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası aranındaki en başarılı oyuncularından birisi. Ve bugün tavla üzerine konuşacağız. Tavlayı aslında ne kadar bilmediğimizi belki de göreceğiz. Kısa bir giriş sayabiliriz belki buna. Çünkü oyun üzerinde hakikaten bahsedecek çok fazla şey var. Cem ile biz konuşurken e, hep Cem modern tavla oyuncusu olduğunu söyler. Tavla oyuncusu olarak kendisini tanıtmaz. Ve katıldığı turnuvalarda da hep modern tavla turnuvaları olduğunu özellikle altını çizer... Bu bir başlangıç noktası olabilir bence. Yani bizim bildiğimiz tavla gerçek tavla değil mi? Ya da modern tavla ile tavla arasında ne fark var acaba? Ee, şöyle modern tavla deyince bir ayrım yapmak için bunu söylüyoruz. Hı hı. Kurallarda bazı ince farklar var. Bunlardan en önemlisi video kuralı. Hı hı. Video kuralı, Vido İtalyanca'da çift anlamına geliyor. Oyunun değerini ikiye katlamak için kullanılan bir küp. Bu küpün yüzlerinde iki, dört... 6, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64 sayıları var. Hı hı. Ee, kullanımı şu şekilde oyunun herhangi bir anında iki oyuncudan biri karşı tarafa video teklifinde bulunabiliyor. Bunun anlamı oyunun değerini 2'ye çıkartalım demek. Yani normalde oyunu kazanan 1 puan alırken, Mars yapan da 2 puan alırken hı hı. eğer video kubu katlanmışsa Oyunun değeri iki katına çıkmışsa o zaman normal oyun iki 2 ile çarpılıyor. Evet 2 puan Mars yapansa 4 puan alıyor. Evet. Mesela sıra bende oyun iyi gidiyor ve video kübünü alıp 2'yi e, gösterebiliyorum. Oyunun değerini yükseltmeyi teklif ediyor biliyorum. Evet. O zaman e, benim 2 seçeneğim var. Rakip Hı -hı. oyuncunun 2 seçeneği var. Birincisi kabul edebilir. Kabul etmesi durumunda video kübünü kendi tarafına alıyor. Bunun anlamı video çekme sırası artık onda. Evet. Ben bir daha sen oyunun değerini yükseltmeden oyunun değerini çarpamam. Dört evet. De <gülüyor> Eğer oyun dönüp de ben öne geçersen bu sefer dört olarak sana teklif edebilirim. Gerideyken de böyle bir şey teklif etmezsin herhalde. Ee, çoğu zaman edilmiyor. Evet. <gülüyor> ee, bir de tabii e, kabul etmek zorunda değilim. Hı hı. Pas diyebilirim. E, pas dersen bu pes etmek anlamına Çekilmiş geliyor. Oluyorsun. Evet ve oyunun o sıradaki değeri kadar puanı... Rakibime vermiş evet. oluyorum. Peki oyunun genel oynanış mantığında bir fark yok değil mi? Bunun gibi birkaç fark var bildiğim ee, kadarıyla. Pull hamlelerinde, pul, e, oyunun genel mantığında bir fark yok. Yine en azından ilerliyim. orada doğru oynuyoruz. <gülüyor> evet. evet. Bir de şey var sanırım. Marsın ötesinde katmerli diye bir kazanma şekli var. Çifte Mars gibi bir şey galiba. Doğru. Ee, normalde e, biz bütün pullarımızı topladığımızda rakip hala hiç pullunu almamışsa e, iki katı olur. Buna Bildiğimiz Mars diyoruz. Mars. Evet. evet. Ee, bunun yanında biz bütün pullarımızı topladığımızda rakibin hala bizim kalemizde pulu varsa hı hı. bu durumda 3 katı sayılıyor. Evet. Buna e, İngilizce'de backcommon deniyor. E, biz katmerli mars diyoruz veya üçlük mars diyoruz. Üçlük İki. basketboldaki üçlük gibi belki. Evet dolayısıyla hı hı. o sırada kübün değeri örneğin 4'teyse ve ben üçlük mars yaptıysam... 3 kere 4 12 puan kazanmış oluyorum. Peki turnuvalarda resmi karşılaşmalarda oyun ne zaman bitiyor? Mesela bu şekilde 12 puan kazanabiliyorsun. Ya da en basit haliyle 1 puan kazanabiliyorsun bir oyunda. Evet. Şöyle, e, maçların uzunlukları değişiyor. Fakat 5 e, puan e, uluslararası turnuvalar için oldukça kısa bir süre. Hı hı. E, örneğin Monte Carlo Dünya Şampiyonusuna örnek verecek olursam. ilk tur maçı 17 puanlık maçlar. Evet. Finale doğru uzuyor ikişer ikişer. Final maçı 25 puan üzerinden oynanıyor. Tamam. Yani bu bir oyunda da bitebilir, 20 oyunda da bitebilir. E, evet, bir oyunda da bitebilir tabii. Küp 32 olursa 32-0 olarak tek maç bitebilir. Anladım. Bu aradaki farklarla ilgili bazı bir de... Pratik farklar var sanırım. Zar kutuyla atılıyor galiba. Her Tabii. türlü söylentilerin Hı -hı. önüne geçmek Her için. Her türlü evet söylentiniz yani önüne geçmek için. Evet. E, zar kutusu dediğimiz özel yapılmış kutular var. Onların Hı -hı. da belli e, spe spesifikasyonları var. Hı -hı. E, onlarla atıyoruz. Her iki tarafın zarları ayrı zarlar. Aynı zara evet. dokunmuyorlar. Aynı zara dokunmuyorlar. Bir oyuncu zarlarını aldığında hamlesini tamamlamış sayılıyor. Zarlar saydam olmak zorunda. Hı -hı. İçlerinin mutlaka gözükmesi gerekiyor. Hileyi engellemek için evet. sanırım. Yine. Ve hassas zarlar olmak zorunda. Herhangi Hı -hı. bir zarlı oynanamaz. Ee, örneğin zarın üstünde herhangi bir boya maddesi olamaz. Hı -hı. E, dengesini değiştirebilecek hiçbir şey olamaz. Bir de her oyuncu... ...zarını sağ taraftaki bölmeye atıyor sanırım ve sürekli oraya atıyor yani zarlar hiçbir şekilde karışmıyor. Evet bu herhangi bir karışıklığı önlemek için sıranın kimde olduğu karmaşıklığını ortadan kaldırmak için... ...her zaman sağ tarafa atıyoruz pulun üstüne gelirse kırık sayılıyor. E, zemin dışında herhangi bir yere gelirse özetli hı hı. E, kırık sayılıyor. Yani oyuncunun çamura yatmasını engellemek için bütün olası önlemler alınmış Doğru, gibi. Doğru evet. Peki e, Türkler genelde tavlayı iyi oynadıklarını iddia ederler. Bu senin bahsettiğin e, uluslararası turnuvalarda Türklerin önemli dereceleri var mı? Ee, senin haricinde, senin olduğunu biliyoruz. Evet. Ee, teşekkürler. Ee, şöyle elde edilmiş kişisel bazı başarılar var. Ee, hı hı. Bunlardan mesela İrfan Mızrakçı'nın e, 90'lı yıllarda elde ettiği hmm, bir çeyrek final var sanırım. Hı hı. Engin Gürses'in e, İngiltere'de yaşayan bir matematik öğretmeni. Onun zamanında Hilton Otel'de, İstanbul'da yapılan turnuvada bir şampiyonluğu var. Evet. Bunun gibi birkaç tane kişisel başarıdan söz edebiliriz. Fakat bunun dışında genel olarak Türk oyuncular maalesef başarısız. Ülke bazında başarısız sayılıyor. Evet. Hı -hı. Anladım. Bunun da tabii çeşitli nedenleri var. Oyuna yaklaşımımız önemli. Analitik bir yaklaşımımız yok. Hı -hı. Tavla çalışmak diye bir kavram yok. Bunun hatta ne demek olduğu... Üzerinde e, bir bilgimiz yok. Hı hı. E, yurt dışındaysa e, küçük gruplar e, oyunu son derece ciddi alıp profesyonelce yaklaşıp e, 7/24 oyunla ilgilenip üzerinde düşünüp e, hı hı. yüksek başarılar elde edebiliyorlar. Yani oynayan insanların sayısı daha az ama daha yoğun bir şekilde oyunla ilgililer ve daha Analitik bir yaklaşımları var diyorsunuz. Evet e, bu yani genelde Batı Doğu ayrımında gördüğümüz uzmanlaşma hı hı. E, farkını tavlada görmemiz mümkün. Hangi ülkeler öne çıkıyor peki? Özellikle bu, bu uluslararası arenada, turnuvalarda. E, öne çıkan ülkeler e, aslında diğer spor dallarına çok benziyor öne hı hı. çıkan ülkeler. E, en iyi oynayanlar Amerikalılar, hı hı. E, Japonlar, Almanlar. Hı hı. Fransızlar, İngilizler ve Danimarkalılar Danimarkaları unutmamak lazım Onlar özel bir ilgi gösteriyorlar tavlaya evet. ee, Bu gibi ülkeler Bunlar iyi oyuncu çıkaran ülkeler Peki yaygınlık olarak mesela Türkiye'de tavlayı sokakta bir yaz günü dolaştığınız zaman mutlaka birilerini görebilirsiniz ya da evet. yüksek bir ihtimaldir. Amerika'da aynı şeyle karşılaşacağımı zannetmiyorum. Ee, Amerika'da belli yerlerde oynanıyor. Mesela Hı -hı. parklarda e, oynanır. Belli parklar vardır. Hafta sonu oyuncular orada bir araya gelir. Anladım. Fakat bunun dışında dediğim gibi e, Batı ülkelerinde küçük camialar oynuyor. Hı -hı. Uzmanlaşmış küçük camialar. Ee, bizde tabii ki çok fazla oynanıyor. Türkiye, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Arap ülkeleri, hı hı. Orta Doğu ve Balkanlarda özellikle oyun çok yaygın. Çok oynuyorlar ama kötü oynuyorlar gibi anladım ben. <gülüyor> evet, böyle bir sonucu da maalesef çıkartabiliriz. Peki bu, bu bahsettiğimiz ülkelerde ya da diğer ülkelerde tamamen bir spor ve zeka oyunu olarak mı yoksa bunun bir kumar ögesi olarak da oynanıyor mu? Bu şekilde de yaklaşım var mı? Hı. Şimdi şöyle bir e, yapay şans faktörü içeren oyunlarda, örneğin Hı -hı. kağıt oyunlarında ve zarla oynanan oyunlarda, e, tabii bu oyunları kumar oyunu olarak oynamak da mümkün. Hı -hı. E, kumar oyunu deyince anladığımız, yani üzerinde bir bahis olan, bir maddi çıkar karşılığı oynanan oyunları kastediyoruz. Hı -hı. Her oyun kumar oyunu olarak oynanabilir, e, her oyun Kumar dışında da oynanabilir hı hı. önemli olan burada e, ortada maddi bir bahsin olup olmadığı hı hı. E, yurt dışında evet tavla e, kumar oyunu olarak da oynanıyor turnuvaların dışında e, bu oynanışı özellikle Amerika'da Las Vegas'ta Monte Carlo'da yaygın. Evet. Peki e, dünyanın en iyi oyuncusu diye bir değerlendirme yapabilir miyiz böyle birisinden bahsedebilir miyiz? Şöyle her iki senede bir dünyada dünyanın en iyi tavla oyuncuları sıralaması yapılır. Hı hı. 32 kişilik hatta 64'de uzayan listelerde var. Bu listelerde son yıllara kadar Mac Ballard Amerikalı öndeyken hı hı. son geçtiğimiz birkaç ay önce yayınlanan listede Japon oyuncu mişi kısaltma adıyla bilinen Mishi Hito Kageyama hı hı. birinci sıraya yükseldi. Evet yine bir Japon var listelerinde. Bu arada üstünde. merak edenler için ilk 32'de Türk oyuncu maalesef <gülüyor> yok. Evet. Peki o zaman ufak bir şarkı molası verelim. John Lennon'dan I Found 6'ı dinleyeceğiz. Sonra tekrar birlikteyiz. I told you before Evet, tekrar merhaba. Cemli arada e, tavlanın batıda en çok nerede oynandığını, oraya nasıl ulaştığını konuşuyorduk. Cem özellikle Danimarka'dan bahsetti. Orada ilginç bir durum var. E, şöyle e, Ortadoğu ve Balkanlarda çok oynadığını kısaca değindik. E, batıda ise en çok ee, oynanan ülke Danimarka. Danimarka'nın evet. özel bir konumu var. Ee, Kuzey Avrupa ülkelerinde bu arada genel olarak çok oy, o, oynanan bir oyun. Hı hı. Fakat Danimarka'da özellikle e, bir Danimarka ligi tavla ligi var. Hı hı. E, 16 tane ligden oluşan alt alta ligler var. E, dolayısıyla 8. ligdeyseniz yenilirseniz 9. lige düşüyorsunuz. Evet, Baya derin bir lig. Derin bir lig. Evet. E, Bunu e, Karsberg e, sponsor oldu bu lige hı hı. ve ee, pek çok kafede e, kafe takımları var. Her kafenin kendi takımları var. Üç kişiyle beş kişi arasında işen ve diğer kafelerle buluşup oynuyorlar. O yüzden Danimarka'da e, son derece popüler bir oyun olduğunu söyleyebiliriz Tavla'nın. Evet. Orada sosyal mesele haline gelmiş sanırım. Diğer hı -hı. ülkelere göre oldukça yaygın. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi Cem e, bir de Tavla'yı diğer oyunlarla kıyaslayınca... ...işte satranç olsun, bridge olsun, diğer şans öğesi içeren ya da içermeyen oyunlar... E, tavlayı nereye koy koyuyorsun? O oyunlardan farkı ne? E, şöyle bir e, kategorizasyon yapmamız gerekirse tavla için. E, yarış oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak e, masaüstü oyunları, savaş oyunları ve yarış oyunları olarak ikiye ayrılır. E, tavla yarış oyunlarının geldiği son noktalardan biri. Örneğin kızma birader de bu tarz bir yarış oyundur. Yani hı hı. hem kaçmaya hem de rakibi eğer rakip kaçıyorsa onu engellemeye çalıştığımız tarzda oyunlar. E, onun dışında e, açık bilgili bir oyundur. Bir de kapalı bilgili oyunlar var. Kapalı bilgiden kastımız... Genelde kağıt oyunları sanırım. Kağıt mesela. oyunları veya önümüzde herhangi bir okey okay oyunu gibi sadece taşları bizim gördüğümüz oyunlar kapalı oyunu. Krakibin yani, taşlarını görmüyoruz. Bazı bilgiler bizden gizli oluyor. Evet <gülüyor> açık bilgili bir oyundur bu açıdan. <gülüyor> Onun dışında deterministik ve non-deterministik olarak ayırabiliyoruz oyunları. Yani deterministten kastımız oyundaki her şeyin iki oyuncunun iradesinde gerçekleştiği. Non deterministik yani belirlenimci olmayan oyunlarda ise ekstradan bir şans faktörü var. Yapay bir şans faktörü. Hı hı. Bu tavlada da örneğin zar. E, bunun dışında bir kura çekme olabilir, oyuna göre değişir. E, kağıt çekme hı hı. E, gibi faktörler olabilir. Satranç, Go gibi oyunlar belirlenimci oyunlarken aynı zamanda bunlar savaş oyunları mı oluyor? Evet, e, her ikisi de savaş oyunlarının evrildiği son noktalar olarak değerlendirilebilir. Biri batıda, biri doğuda. Evet, yani tavla bir yarış oyunu. Tamamen açık, bilgili ve be, be, tam belirlenimli olmayan bir oyun. <gülüyor> ee, buradan tarihine geçmek istiyorum aslında. Tabla eski bir oyun olduğunu biliyoruz ama ilk olarak nerede çıkmış ve daha sonra nasıl gelişmiş? İşte, e, Hep ortadoğuda çıktığını düşünüyoruz ama bilmiyorum doğru mu ya da işte Hindistan akla gelen ülkelerden biri, Çin akla gelen ülkelerden biri. Daha sonra Avrupa'ya nasıl geçmiş? Ee, şöyle e, aslında çoğu oyun e, Orta Doğu Hindistan bölgesinden çıkıyor. Hı hı. Eğer bir oyun Hindistan'dan çıkmışsa Avrupa bunu Orta Doğu oyunu olarak biliyor. Eğer Orta Doğu'dan çıkmışsa... Orada görüyor. E, Doğu bu sefer bunu Hint oyunu olarak kabul ediyor. Çünkü oradan gelmiş oluyor. Evet. Tıpkı e, Arap sayılarında olduğu gibi. Aslında Hintlilerin bulmuş olmasına rağmen Avrupa Araplardan aldığı için hı hı. E, Arap rakamları demiştir. Evet. Tavla dedi bugün ne kadar bulunan en eski takım son zamanlara kadar Mısır'a aitti. Evet. Fakat bundan bir yıl önce yaklaşık İran'da dünyanın en eski tavla takım bulundu. Bu aynı zamanda dünyanın en eski oyun takımı. Evet. Milattan önce 3000 yılında. Türk Tavla camiası bunu heyecanla karşıladı. <gülüyor> Türkiye'de de Sümerler bölgesinde, Türkiye'de de çok eski takımlar bulunmuştur. Hı hı. Yine M.Ö. 2000 yılına ait takımlar Türkiye'de de bulunmuştur. Bu açıdan elimizde tam bir tavla oyun seti olan en eski oyun tavladır. 5000 yıllık takımlar vardır. Bunun da temel nedenlerinden biri yarış oyunlarının atası olması aslında. Evet. Hmm. Bilinen ilk yarış oyunu diyorsun yani. Evet bilinen e, günümüze kalan e, en eski yarış oyunudur tavla. Hı hı. E, bu kadar da eski bir tarihi olduğu için e, çok çeşitli anekdotlar vardır tarihte. Hı hı. E, buradan batıya geçmiştir. Batıda e, hiç de sanıldığı gibi e, silik bir oyun olarak kalmamıştır. Batıda evet. çok popülerdir aslında tavla. Orta çağda, e, aydınlanma çağında. Evet. Peki tarihte tavla oynamış ünlü oyuncular var mı? Yani sadece hobi olarak değil de bunu bir tutku haline getirmiş. Ee, şöyle oyun o kadar eski ki o yüzden çok e, ilginç oynamış insanlar da var. E, tavla oyunu hem e, fakir halk arasında hem Hı -hı. de soylular arasında çok popüler. E, önemli isimler arasında Roma İmparatorluğu döneminde e, Nero'nun büyük bir tavla tutkunu, e, Augustus'un, e, Julius Cesar'ın olduğunu biliyoruz. Firavunlar genelde çok meraklıydı oyuna. E, Tutankamon'un... Mezarında örneğin en eski tavla takımlarından biri orada bulunmuş. Bu İran'da bulunandan önce o muydu en eskisi? Ee, evet, Mısır e, firavunlarında, firavunların, da bulunan. firavunların e, mezarlarında bulunan e, hı hı. tavla takımlarıydı. Onun ardından e, Avrupa'da örneğin e, Napolyon'un bir tavla tutkunu olduğu biliniyor. Hı hı. E, Martin Luther'in... Thomas Jefferson, e, Julius Caesar gibi isimler de var galiba. Evet, e, Julius Caesar'da var. E, Amerika'ya gittiğinde Thomas Jefferson'ın da bir tavla tutkunu olduğunu biliyoruz. Hatta... Thomas Jefferson e, bağımsızlık bildirgesini yazarken günlüklerini o gün tavlada ne kadar e, kazanıp kaybettiğini de not olarak eklemiş. Evet, bu kadar hayatın içinde. Evet. Bir de yine tarihte tavla oynamış önemli isimlerle ilgili Maria Antoinette var galiba. O aynı zamanda bilinen en pahalı tavla setinin de sahibi. Beşir ekmek bulamıyorlarsa pasta diyen hanımefendi. Evet e, o dönemde e, oyun soylular arasında çok yaygın olduğu için e, soyluların kendine yaptırdığı özel e, işlemeli... ...değerli taşlarla süslü tavla takımları var. Bunların en değerlisi Mario ki. Bu arada tavla oynayan bu kadar liderden bahsetmişken... Hı. ...tabii Atatürk'ten de bahsetmemek olmaz. Kendisinin tavla oynarken fotoğrafları çeşitli kafelerde evet. mevcut. Düşeş atarken diyorsun. <gülüyor> Peki Cem, tavla konusunda yazılmış çok fazla kitap var mı? Hem İngilizce hem Türkçe. Dinleyicilere önerebileceğin herhangi bir kaynak. Şöyle yurt dışında oldukça sayıda kaynak var. Hı hı. Fakat Türkçe'de tek bir kitap var. O kitapta maalesef pek günümüz için doğru bilgiler içermiyor. Sanırım ismini almayacaksın şu durumda. Evet olabilir. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var tavladı. 1970'lerde yazılmış bir kitap günümüzde artık eski bir kitap sayılıyor. Özellikle bilgisayarların da devreye girmesiyle tavla teorisi 2000'li yıllarda 90'lardan itibaren çok hızlı değişti. Dolayısıyla hı hı. 70'lerde yazılmış günümüzde hala geçerliliğini koruyan kitap sayısı az. Bunlardan e, Paul Magriel'in yazdığı e, Beckham'ın kitabı bir e, standart kabul edilir. Klasik kabul edilir. Klasik kabul evet. edilir. Fakat bunun dışında çoğu kitap biraz e, bilgi olarak e, geçmişte kalmıştır diyebiliriz. Evet. Yani dönem dönem tavla oynama tarzlarının değiştiğini söylüyorsun. Bu anlamda güncel anlamda da hani... Bölgesel olarak ya da oyuncular bazında belli tavla stilleri var mı? İşte Orta Doğu stili, Avrupa, Avrupalı veya Japon stili gibi atıyorum. Ee, şöyle o kadar net bir şekilde ifade edemeyiz. Yani bir Avrupa stili, Jap Uzak Doğu stili şeklinde ayıramayız. Hı hı. Fakat e, bunun dışında dönemsel olarak stillerden bahsedebiliriz. E, 1950'lerde Avrupa'da oynanan tavlayla 1970'lerde oynanan ve 90'larda oynanan tavla arasında çok ciddi farklar var. E, bu farklar şuradan kaynaklanıyor. Bir kere açılış teorisinden başlangıçta. Hı hı. Çünkü tavlada temel soru şudur. Ne kadar risk almalıyız? Ne kadar e, güvenli davranmalıyız? Risk alırsak bunun getirisi nedir? Hı hı. Bu tavlanın temel sorusudur diyebiliriz. E, buna vereceğimiz cevaba göre de stilimiz değişebiliyor. E, özellikle Orta Doğu oyuncularının kötü olmasının nedenlerinden biri... E, ...minimum risk alarak faydalarını da e, minimum indirmelerinden kaynaklanıyor. Evet. Hatta Avrupa'da bazı e, açılışlar çok kötü olduğu için... Orta Doğu açılışı olarak adlandırılır. -63 açılışından bahsetmiştin daha önce. Evet örneğin 6 e, gerideki iki pulumuzu ilerleyerek ikisini birden ilerleyerek e, oynadığımızda. Rakibin toplama sahasında oyun başlangıcındaki iki pulu birine 6 birine 3 oynadığımız zaman bu karşımızdaki Avrupalı oyun, o, oyuncuyu sevindiriyor sanırım. <gülüyor> evet. Notasyon olarak söylersek 24-18 24-21 açılışı evet. Orta Doğu açılışı olarak bilinir. Bilinen en kötü dolayın. açılış. Ve <gülüyor> buralarda çok yaygın <gülüyor> belki. Şimdi... E, Tavlo konusunda kendini geliştirmek, daha fazla bilgi almak isteyen dinleri, dinleyicilerimiz için birkaç bir şey söylemek gerekir belki. Hem tavla ile ilgili olarak hem diğer programlarla ilgili olarak bizim sitemizi takip edebilirler. Oyun içinde oyun.com. Aynı zamanda e, Dünya Tavla Birliği'nin İstanbul... Türkiye şubesi kuruldu sanırım. Doğru mu söylüyorum? Yeni kurulmuş olmalı. Ee, şöyle Türkiye'de yeni yeni güzel organizasyonlar olmaya başladı. Bunlardan hı hı. biri İSTAVDER, İstanbul Tavla Derneği. Hı hı. Ee, güzel turnuvalar düzenliyor. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bir internet arama yaparak da ulaşıp bir bildiğim kadarıyla. Aynı şekilde WBF Türkiye diye bir organizasyon var. Daha önce kurulan e, orada da yine tavla ligleri mevcut. Evet İzmir'de de güçlü oyuncular var bildiğim kadarıyla. Evet İzmir Tavla, bu tavla Derneği ve Ege Tavder e, kurulan yeni iki dernek. Evet. Aynı zamanda bu hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde Dünya Tavla Federasyonu'nun Avrupa Turu'nun ilk ayağı düzenleniyor. Japonya'dan, ABD'den, Avrupa'dan ve Türkiye'den e, çok sayıda oyuncunun katıldığı bol ödüllü ve prestijli bir turnu bildiğim kadarıyla. Evet Avrupa Tavla Turu'nun e, birinci ayağı bu bunu tıpkı bir Formula 1 yarış gibi değerlendirebiliriz. Çeşitli ayaklardan oluşuyor ve her ayakta puanlar toplanıyor. Hı hı. Bu şekilde Avrupa şampiyonu belirleniyor sonunda, bir yılın sonunda. Hı hı. Kıbrıs'taki turnuva da şu açıdan önemli. Çünkü bu turnuvaların ilk ayağı. Hı hı. Bu yüzden iyi bir katılım bekleniyordu. Evet, belki de haftaya zaten oturuma katılan bir oyuncuyu buraya davet edeceğiz. Yine sitemizden takip edebilirsiniz. Şu an için planımız öyle. Şimdi tabloyu burada bırakmak zorundayız. Programın sonuna yaklaştık. Ama e, zeka oyunları ile ilgili güncel çok önemli bir gelişme var. Şu an dünya satranç şampiyonunu belirlemek için final mücadelesi devam ediyor. Bulgar Topalovla e, Hintli Anant. Doğru mu söylüyorum? Evet, Her ikisi de son derece. Topalov daha önce sanırım dünya satranç şampiyonluğu derecesini almış ve bildiğim kadarıyla Kasparov'dan sonra. ...gelmiş geçmiş en yüksek elo puanını kazanmış ikinci oyuncu. Evet e, Bulgaristan'da hatta kendisi bir e, halk kahramanı olarak görülüyor şu an. Ama Hindistan'daki kadar değil sanırım. Anant orada galiba e, işte Hint onur ödülü gibi bir şey almış ve bunu alan tek sporcu. Evet evet e, Anant da e, Hindistan için önemli çok büyük bir oyuncu. Evet en son 8. maçı yapmışlar ve berabere gidiyorlardı. Hem bir taktik mücadele hem psikolojik mücadele. Sadece oyuncuların değil bütün ekiplerin mücadelesi sanırım çünkü... Akşam döndükleri zaman de çalışmaları serbest evet, ve... evet belki de milli bir mücadele dönüştü. Şunu söyleyebiliriz <gülüyor> aslında. Satranç bir zekanın soyut açıdan çok iyi gösterilebildiği bir arena kabul edildiğinden dolayı... ...birçok insanın gözünde, Bulgar ve Hintlerin gözünde Hintlilerin ve Bulgarların bir zeka mücadelesi dönüyor ortada. Evet, ilgilenenlerin yine internetten hatta birçok haber sitesine de düştü. Gerçekten... ...batıda ve e, bu bahsettiğimiz... ...ülkelerin gündeminde şu an son derece... ...ön planda olan gelişmelerden biri. Haftaya yine konumuz muhtemelen Tavla. E, oyun içinde Oyun programında... ...Tavla ile birlikte devam edeceğiz. Cem yine... ...teşekkür ediyorum. Rica ederim. Haftaya da... ...burada olacağız birlikte. E, tekrar... ...görüşmek üzere diyorum. Oyun içinde Oyun.